Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra Desteği için dinleyicimiz Arkan Dündar'a teşekkür ederiz. E, bugünkü programda Ömer Bey'le rolleri değiştik. Ben kötü haberleri vereceğim. Ömer Bey iyi haberleri verecek. E, ve ben bir haftadır takip ettiğim kötü bir haberle başlayayım. Aslında pek çok iklim ve ekoloji camiası için sevindirici ama benim niyeyse... E, Ya açıklayacağım Biraz sonra açıklayacağım nedenlerle moralimi bozan bir şekilde Paris Anlaşması geçtiğimiz hafta New York'ta tekrar farklı farklı seremonilerle tekrar ülkelerin olayına açıldı. Dün kontrol ettiğim haliyle Paris Anlaşması'nı atmış bir ülke onaylamış veya kabul etmiş veya belli süreçlerden geçirmiş her ülkenin farklı bir süreci var. Ve bu ülkelerin gezegenimize saldığı karbon emisyonu toplam... ...emisyonun yüzde 47.79'unu oluşturuyor. Ee, Paris anlaşmasının yürürlüğe girmesi için iki adım aşılması gerekiyor. Bir tanesi 55 ülkenin ya da 55 bileşenin diyelim imzalamış olması. Bir diğeri de bu e, imzalayan e, partilerin emisyonların toplamının... ...küresel emisyonların yüzde 55'inden fazla olması Şimdiki durumda bu iki eşikten bir tanesi tamamlandı. İkincisinin yani en çok e, sera gazı e, salan ülkelerin e, ve partilerin imzalamasını bekliyoruz. E, bu e, çok takip eden, hatta etmeyen ve eden dinleyicilerimiz için de bizler için de en azından benim için de çok karışık bir süreç oldu. Çünkü hatırlarsınız e, ta Paris'e gittik Kasım ayında. Böyle bir anlaşma ortaya çıktı dediler, alkışlar koptu, herkes birbirine sarıldı. Sonra bu yeterli değilmiş dedik. Ee, Nisan ayında New York'ta hatta dünya gününde bir tekrar bir imzalama seremonisi oldu. İşte her ülke bizden de çevre bakanı gidip böyle bir imza attı. Ben o zaman hani oldu gibi düşünmüştüm ama bu da yeterli değilmiş. Ve şu anda e, tekrar yeni bir eşikteyiz ki bunların hepsi tamamlansa bile zaten 2020'de yürürlüğe girecek bir... ...anlaşmadan bahsediyoruz. Ee, büyük ülke... ...diyebileceğimiz e, ABD... ...imzaladı, Meksika imzaladı, Brezilya... ...imzaladı. Hindistan'ın... E, ...önümüzdeki hafta imzalaması... ...bekleniyormuş. Avrupa Birliği'nin... E, ...bu ay sonu... ...yani Ekim ayı sonunda imzalaması... ...bekleniyormuş. Birleşik Krallığı'nda... ...sene sonunda imzalaması bekleniyormuş. Türkiye muhtemelen... E, ...Kasım'da... ...Marekeş'te yapılacak olan 22.... Koptan sonra imzalayacaktır. Ee, yeni duyduğum bir gıybeti de dinleyicilerimize aktarayım. Ee, Başkan Obama'nın kendi son döneminden önce bu Paris Anlaşması'nın onaylanmasını istediği. Çünkü bunu eğer Trump seçilirse Trump'ın ellerine bırakmak istemediği. Ve bu yüzden bütün dünya liderlerini e, geçtiğimiz hafta New York'ta kenara çekip bakın bunu imzalayın ha dediği söyleniyor. Hatta Obama'nın... Sonraki döneminde başkanlık sonraki döneminde iklim değişikliği üzerine çalışacağını da söyleniyor. Yani böyle bir bir hafta geçirdik sürekli işte bir Birleşmiş Milletler'in sayfasına girdiğinizde orada bir şey yapmışlar barlar yapmışlar böyle her ülkeye imzaladıkça bir tık artıyor. Yani işi işte birazcık daha bekleyeceğiz herhalde önümüzdeki Kasım ayında işte bu sene sonunda ya da seneye falan işte bu iki eşikte dolacak. Ondan sonra da zaten ülkelerin kendi niyetlerine kalmış olan bir Paris anlaşması olacak elimizde. Ve hani şaşkınlık içerisinde izliyorum ben. Gerçekten her altı ayda bir böyle bir takım takım elbiseli adamlar birbirlerini kutlayıp sarılıyorlar. Ve geçen seneki saflımı hatırlıyorum. Ben Paris'ten sonra çok umutlu ve çok mutlu dönmüştüm buraya. O zaman Ümit Şahin de vardı. Sizle beraber program yapıyorduk. Sizde böyle... Ah yavrum çok gençsin <gülüyor> daha. Heyecanlanmak için demiştiniz. Şu anda yani görüyorum yani şaşkınlığım acayip bir boyuta geldi açıkçası. Tecrübe de bazen can sıkıcı olabiliyor. Ee, bir de şurada ufak bir... Ee, ...pozitif rol oynayacaktım ama... ...ufak bir şey çıkıntı daha yapayım. Yani bu imzalamak yetmiyor... ...tabii şüphesiz ki sen de söyledin ama... ...asıl mesele onaylanması... ...yani yürürlüğe girmesi için... ...her ülkenin kendi parlamentosunda... E, ...şeyden... ...geçmesi lazım onaydan... ...ancak o zaman taraf oluyorlar... E, ...bir uluslararası antlaşma... uluslararası hukuk böyle çalışıyor ve... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... E, ...şu andaki senatosu... ...Trump ya da değil... E, azgın bir şekilde cumhuriyetçilerin kontrolü altında hem senato hem de temsilciler meclisi ve buradan geçmesi ki, yani Kiyoto'yu mesela imzaladı Amerika ama onaylamadı. Hiçbir zaman onaylamadı Kyoto protokolünü. E, onun içinde çok e, kuvvetli bir ihtimal olarak görmüyorum. Onu da belirteyim. Evet e, ve de e, yine tam bu zamanlarda Bilmek Yabı'nın 350 Orkun kurucusu Bilmek Yabı'nın bir yazısı vardı iklimin aritmatiği diye ve sevgili dostumuz Ali Dostnuman çevirmiş iklim aritmatiğini yeniden hesaplamak biraz o belki makaleden de bahsedebiliriz ve bu yani kısaca makalenin özetine aslında şunu söylüyor bizlere iki derecenin altında kalmaktı hani hedefimiz. Çünkü zaten bir buçuk derecenin altında kalamayacağımızı biliyoruz ve realistik bir hedef olarak iki dereceyi hesapladığımızda bile şu anda çalışan tüm fosil yakıtlarla çalışan tüm bu enerji istasyonları işte madenler vesairenin hali hazırdaki değerleri işletme değerleri 442 yüz kırk iki gigaton karbondioksitmiş. Ama bizim iki derecenin altında kalmak için üçte iki şansımızın olmasını istiyorsak atmosferi ancak sekiz yüz gigaton karbondioksit e, salabiliyoruz. Yani şu demek biz iki derecenin altında kalmak için üçte iki şansımız olmasını istiyorsak e, bu madenlerin e, termik santrallerin tüm yakıtlarını kullanmaması gerekiyor. Kaldı ki bu Paris anlaşması bir buçuk dereceyi hedefliyor. Ve bir buçuk derecenin gerçekleşmesi için hemen şu anda fosil yakıtları kullanmayı bırakmamız gerekiyor. Bir tane bile yeni kuyu, bir tane bile yeni e, petrol boru hattı inşası e, Yapmanı... mümkün değil. Yapılmaması evet. gerekiyor. Ya, matematiksel olarak şey diyor bilmak gibi. Sıfır bunun cevabı diyor. Kaç tane yapabiliriz yeni? Petrol kuyusu açabiliriz ya da işte katran kumu alanı açabiliriz. Bu rahatlığı filan sıfır. Evet. Yani bir buçuk derecenin altında kalmak için yüzde elli şansımızın olmasını istiyorsak gezegene 353 gigaton daha karbondioksit sayabiliriz ki zaten şu anda elimizde olan fosil yakıt kullanan işte bu madenlerin elindeki karbondioksit eş değeri dokuz gigaton üç katı kadar elimizde var. Ve bir buçuk derece için e, radik Kal bir ve hızlı bir şekilde fosil yakıtlardan çıkmamız ve dediğiniz gibi asla yeni bir fosil yakıtla ilgili bir termik santral bir kürmür madeni açmamamız gerekiyor. Ee, bu matematikler ve karşısında işte e, elimizde imzalanan anlaşmalar ve bir buçuk derece niyetli bir anlaşma ki bir buçuk derece bile 2000 yani bu anlaşma Paris her şey yolunda gitti. ...2020 yılında yürürlüğe girecek bir anlaşmadan bahsediyoruz. Evet, yani şeyde bu son makalesini mi çevirmiş ben görmedim. Yeşil Gazete'de mi çıktı? Ee, Yeşil Gazete'de Allah 350 Türkiye'de de var. Evet, ben de İngilizcesi de. Ha, yani ben. Recalculating the Climate Math diye evet. bir makabının. Ee, evet, şeyde çıkan. New Republic'te çıkan yazısı tamam e, onu biz de internet sitemize hemen koyalım tabii... orada şeydi diyor bir hesap yapmış e, makbubun bu hesapla diyor büyük rapor yayınlandı işte o siyah raporu yani Oil Change International'ın on dört diğer çevre örgütüyle yaptığı hesaba göre o e, açıklamasından. Bil makbubun çıkardığı sonuç 17 yıl kaldı sadece önümüzde 17 yıl var diyor şeyi yapabilmek için geri dönüşü olmayan nokta. Ondan sonra çünkü iki derecenin üstüne çıkmasını dünya sıcaklarının endüstriye öncesi seviyelere göre iki derecenin üstüne çıkması önlenemez diye hesaplıyor. Böyle evet. durumlar var. 17 yıl içerisinde. Açtığımız kuyuların yavaş yavaş kuruması için tüm bu petrolü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirebilmemiz için sadece 17 yılımız var. Evet yani altyapıyı fosil yakıt altyapısını yenilenebilir enerjiye kurmak güneş ve rüzgara jeotermale filan çevirmek için. Şimdi tabii burada e, çok önemli eksik kalan bir şey var bunu yani kötü ama iyi. ...olan haber de şöyle... E, ...dünyanın en büyük şeyleri... ...bu yeni bir haber çok... ...pazartesi günü yayınlanan bir raporda... E, ...dünyanın en büyük yatırımcıları... bir grup... E, ...yatırım dünyasının... E, ...toplam şeyleri... ...kontrol ettikleri gelir... E, ...miktarı da... ...bir buçuk trilyona yakın... ...dolar olarak... ...bir virgül yirmi beş trilyon dolarlık... ...bir yatırımı kontrol eden şeyler küresel yatırımcılar resmen bir memorandum yani bir andıç mı diyelim işte ona bir şey yayınlıyorlar ve dünyanın en büyük şey şirketlerini yiyecek üreten şirketlerine aralarında devler var yani Walmart da var o da yiyecek üretiyor ve satıyor tabii... Kraft Heinz var, Nestle var, Unilever var, Tesco var. Yani İngiltere'nin en büyük, Britanya'nın en büyük AVM'si bilen Tesco. Ee, onlara diyorlar ki et bazı şeylerden vazgeçmek zorundayız. Bunu ilk defa duyuyorum ben böyle bir şey. Bu kadar büyük çaplı bir uh, Ve yani özellikle Walmart gibi hani Amerika'nın bel kemiği olan bir süpermarket ve Amerika'nın ana besin maddesi. et Nesneden bahsediyoruz. Su ve yiyecek meselelerinin hakimi. Kraft Heinz bütün yiyecek yani salçalardan tuttuğu şeye kadar bütün. Ve ünlüler var malum. E, şey diyorlar fair diye bir şey kurmuş, e, koymuşlar adlarını iki R ile yazılıyor ama adil anlamına da gelsin diye. Asıl açılımı da Farm Animal Investment Risk and Return. Yani hayvanlara yapılan yatırımın riskleri ve geri dönüşü, risk turunu. Bu tarım, sal endüstriyel tarımdan bahsediyorlar. Mümkün diyorlar değil diyorlar eğer şeyi yapmak. Bu tüketimle hayvan yiyerek ve hayvan ürünleri tüketerek... Ee, küresel iklim değişikliğinin e, iki derecenin üstüne çıkmasını dünya sıcaklığının mümkün değildir. Kesmemiz lazım. ve Çünkü en büyük zaten sera gazını hayvancılık şey yapıyor. Benim yıllardır savunmaya çalıştığım başkalarından da aktararak tabii şeyi söylüyorlar. Ama yatırımcılarla ilk defa hayatımda <gülüyor> eş <gülüyor> paralel Evet. Götürüyoruz ve ilginç bir şey bu kuvvetli bir ekip ee, ve eğer vegetarian e, diyete e, beslenme tarzına geçirse yüzde 63 oranında e, şey hayvansal ürün tüketiminden vazgeçersek yüzde 63 oranında sera gazı salımını önlemiş oluyoruz vegan olursak hiçbir şey olmazsa yüzde yetmiş. Sere gazı katkısını azaltmış oluruz diyorlar ki. Çok önemli bir şey. Ve muhakkak, yani bilimsel kanıtlar da gösteriyor diyorlar. Bu şey bazlı, bitki bazlı protein kaynakları hem sağlığımız için, hem cüzdanımız için, hem de en önemlisi gezegenin sağlığı için şart diyorlar. Zaten görüyorlar. Yani iyi tarafı şu haberin tabii çok korkunç rakamlar ve bilgiler bunlar ama İyi tarafı şu giderek daha çok sayıda yatırımcı bunu görüyor ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini söylüyorlar. Artık diyor. satmayacaklar mıymış et? Satmayın diyorlar. Yatırımcılar söylüyor. Biz size yatırım yapmayacağız diyorlar. Ee, acaba aklıma şu geldi bu e, geç 14 Eylül tarihli bir haberde Bayer'in e, Monsanto'yu satın almasıyla. Evet. Bir şey var mı hani et satmayın artık size çünkü GDO'lu sebzelerimizden vereceğiz. Yok canım, komplo TV'leri <gülüyor> ne girer bu? Yani Walmart'ın yünle veri duyunca... Ama dünyanın da bir buçuk trilyona dolara, bir virgül yirmi beş trilyon dolarlık yatırımcıların şeyinden bahsediyoruz yani Amerikan... Gayrisafi yurt içi hastalığının Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık yüzde onuna sahipler. Yani Amerika'nın yüzde onu gibi bir grup konuşuyor. Evet, bu Ge ısın... Gelir olarak. Bir tür etleri yerde bırak. <gülüyor> etleri, <gülüyor> sütleri ve peynirleri. <gülüyor> Peki başka bir şey daha var. İyi bir haber. Gene bu bence çok. Ee, Avrupa Birliği enerji vatandaşlarının potansiyeli başlıklı bir rapor yayınlandı ve halka dayalı bir enerji devriminin yani herkesin kendi enerjisini elektriğini üretebileceği bir şey mümkün olduğunu hatta yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyleyen yeni bir rapor da çıktı. Friends of the Earth, Europe tarafından. Avrupa dostları, dünya dostları Avrupa grubu tarafından ve 264 milyon enerji vatandaşı bölgenin, Avrupa bölgesinin yüzde 45'inin enerji talebini demokratlaşmış, demokratize bir şekilde ve vatandaş sahipliğinde, mülkiyetinde bir sistemle yapılabilir Deniyor. Bu da çok önemli. Evet. Bu arada ben oh, Friends of the Earth Europe'da e, bu konuyla ilgilenen kişiyle Brüksel'e gittiğim zaman görüşme fırsatı bulmuştum. Ve Friends of the Earth ve Avrupa Birliği'nin birlikte yaptığı bir projeden bahsetmişlerdi. E, pek çok Avrupa, ülkesinde, Avrupa Birliği ülkesinde e, enerji kolektifleri kuruyorlar. Ve hani pek çok ülkede daha farklı motivasyonlarla oluyor. İlginç bir şey orada aklımda kalan paylaşmak isterim. Adalarda, Yunanistan'da, adalarda özellikle bu e, yenilenebilir enerji kolektiflerinin çok çalıştığını, çok işe yaradığını ve... E, ...çok verimli bir şekilde kurulduğundan bahsetmişti... ...özellikle adaların bağımsız olması... ...bu e, enerji kolektifleri... ...vaktimiz olduğundan daha da fazla konuşalım evet, ama... ...demokrasiye doğru giden yolda Buna da bir araç... ...buna bir çeşit devrim bu aslında... Evet. ...dedikleri doğru çünkü çok önemli bir değişiklik... ...vakit olabilir mi ve engeller aşılabilir mi... ...bilmiyorum tabii... ...bir üçüncü iyi haberimde şey var... ...bu Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...yerli kabilelerin şeyi... ...devam ediyor Dakota... Akses e, petrol boru hattı kara yılan diyorlar ve onu biz suyumuzu vermeyeceğiz bu yılanı alt edeceğiz. Egemen topraklarımızda diyorlar Sioux kabileleri ama 300 kadar standing rock yani dikilen kayak Sioux e, kabilelerinin etrafında toplanmış oldu. Bu o, Amerikan modern tarihinde hiç görülmemiş bir ittifak ve şeyler de desteklediler. Birleşmiş Milletler'in bütün bilim uzmanları da derhal durdurun petrol boru attığını dediler ve bütün kabileler birleşti. Sadece bazı sendikalar karşı çıkıyorlar fakat Obama'nın Demin bahsettiğin ya geleceğe miras bırakmak istediği şey var böyle. Kızılderili yerlilerle toplantıları başlatmıştı o sekiz sene önce başkanlığında. Son toplantısında yerlilerle bütün kabileler gelip... ...başkan çok iyi yattın bize danışıyorsun ama şimdi durdur bunu. Artık hiç lamı almadı bizim suyumuz ve hayatımız ve kültürümüz... ...ata topraklarımızı engel ol diye... ...bilmiyorum yani bu günlerde ...karar alması bekleniyor evet. Obama'nın. Bu eylem gerçekten... ...insana akşam umutlu yatıran eylemlerden... Evet. ...bir tanesi. Evet, <gülüyor> eylemlerinden biri... ...bence ve şey kurdular... ...Wall of Opposition diye bir şey... ...yani duvar çekiyoruz dediler... ...beyazlar da katılıyor tabii yalnız yerlilerdi. değil. Ayrıca Black Çevre Lives Matter... Evet, Black, Black Lives Matter da katıldı... ...çok önemli bir şey... ...ve son iyi haberimi de verip çıkalım... E, e, ...Hollanda Parlamentosu'ndan... E, Çok ilginç bir e, kanun tasarısı çıktı. Yani kanun çıkıyor. Çıktı mı çıkmıyor bilmiyorum ama 77-72 çıktı. E, Paris iklim anlaşmasına uygun şekilde ülkenin bütün kömür endüstrisini kapatma kararı çıktı. E, önemli bir şey gerçi. Tabii. Şel. Şel de var ama bu da bir başlangıçtır. Kömürle başlayıp petrolle devam e, ederler. Petrol, e, Kömür çok çok önemli. En kirli fosil yakıt. Hollanda'yı da bu bakımdan destekliyoruz. Yani. Evet. Ömer Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel haberler <gülüyor> verdiniz. Programın çıkışında çok umutlu bir şekilde yaptık. E, dinleyicilerimize de iyi bir hafta dileyelim o zaman ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.